Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir.